Görünüşe bakılırsa benim Araplara satılmış biri mi? Çünkü Siyonist Filistin halkı hemen her şeyi parasal değerlerle açıklamaya alışkındı. Yoksa sadece egzotizme düşkün tuhaf bir entelektüel mi olduğuma bir türlü karar veremiyorlardı. Ne var ki o günlerde Filistin'de yaşayan Yahudilerin hepsi Siyonist değildi. Kimileri politik bir amaç güderek değil de kutsal beldeye, ve onun kitabı mukaddese ilişkin hatıralarına karşı duyduğu dinsel bir tutkuya sarılarak buraya gelmişti. Hollandalı arkadaşım Jacob de da bu tür Yahudilerdendi. Küçük yapılı, dolgun, sarı sakallı 40 yaşlarında biriydi. Hollanda'nın büyük üniversitelerinden birinde hukuk öğretmişti vaktiyle. Şimdi Amsterdam Handelsblad ve Londra Daily Express gazetelerinin özel muhabirliğini yapıyordu. Her Doğu Avrupalı Yahudi gibi Yakob Döhan da Ortodokstu ve derin dinsel görüşleri olan dini bütün bir Yahudiydi. Siyonist düşünceyi olumlamıyordu. Çünkü halkının vaat edilmiş ülkeye dönmek için Mesih'in gelmesini beklemesi gerektiğine inanıyordu. Biz Yahudiler demişti bir keresinde bana. Kutsal beldeden çıkarılıp dünyanın her yanına dağıtıldık. Çünkü Tanrı'nın bize verdiği görevi savsakladık. Hakkıyla yerine getirmedik. Onun kelimesini öğütlemek için seçilmiştik. Ama biz ne yaptık? İnatçı bir gurura kapılarak kendimizi salt kendi üstünlüğümüzden ötürü, Tanrı tarafından seçilmiş bir kavim olarak görmeye başladık. Bu da Tanrı'ya ihanet etmek demekti. O halde bizim için tövbe edip kalplerimizi arındırmaktan başka yapacak iş yok şimdilerdi. Onun mesajını yeniden yüklenebilecek arınmışlığa ulaştığımız zaman, Tanrı kendi kullarını, vaad edilmiş ülkeye geri götürmek üzere, Mesih'i göndermek de gecikmeyecektir. Ama, dedim, Siyonist hareketin temelinde de aynı Mesiyanik düşünce yer almıyor mu? Biliyorsunuz, Siyonizmi doğru bulmuyorum. Ama yine de her halkın kendine özgü ulusal bir yurda sahip olmayı arzu etmesi doğal değil mi sizce? Doktor Döhan, şakacı bir gülümsemeyle bana baktı. Tarihi bir rastlantılar dizisi olarak mı görüyorsunuz yoksa? Tanrı'nın yurdumuzu elimizden alıp bizi sürüp çıkarması boşuna mı sanıyorsunuz? Hayır. Siyonistler işte bunu kabul etmek istemiyorlar. Geçmişte çöküşümüzü hazırlayan ruhsal körlüğün aynısına yakalanmış onlardı. 2000 yıllık Yahudi sürgünü, çekilen bunca acı onlara hiçbir şey öğretmemiş sanki. Bedbahtlığımızın temelinde yatan sebepleri anlamak yerine bu sebepleri gözden saklamaya çalışıyor onlar. Bunu da batılı politik güçlerin attığı temeller üzerinde bir ulusal vatan kurarak yapabileceklerini sanıyorlar. Böyle bir vatan edinmenin yolu da, ister istemez, başka bir halkı öz vatanından yoksun bırakmak gibi bir cürmün işlenmesini gerekli kılıyor. Yakup Döhan'ın politik görüşleri, şüphesiz Siyonistler katında onun son derece gözden düşmesine neden olmuştu. Nitekim, Filistin'den ayrılmamdan kısa bir süre sonra, Bir gece onun teröristler tarafından vurulduğunu dehşetle öğrendim. Onu tanıdığım zaman, görüştüğü çevre onunla aynı görüşü paylaşan az sayıda Yahudi, birkaç Avrupalı ve Arapla sınırlıydı. Araplara karşı derin bir sevgi besliyor gibiydi ve onlar da ona büyük bir değer veriyor, onu sık sık evlerine davet ediyorlardı. İşin doğrusu, Araplar o sıralar Yahudilere karşı henüz öyle genel bir fikri sahabeti içinde değillerdi. Ancak Balfour deklarasyonundan, Irksal akrabalığın birinci içinde yüzyıllardır sürdürülen iyi komşuluk ilişkilerini bir kalemde çizip geçen bu trajik adımdan sonradır ki, Araplar Yahudileri artık politik düşmanları olarak görmeye başladılar. Ama 20. yüzyılın değişen koşullarında bile, onların hala Doktor Döhan gibi kendilerine dostluk gösteren dürüst Yahudileri siyonistlerden belirgin bir biçimde ayrı bir yere koyduklarını belirtmeliyiz. Araplar arasında geçirdiğim bu ilk kritik aylar, hayatı bütün muhtevasıyla yeniden tartıya sokan bir izlenimler ve düşünceler Selin'i harekete geçirdi bende. Kişisel dünyama ait dile getirilmesi zor bir takım umutlar ve beklentiler, kendilerine bilinç düzeyinde bir açıklama bulma ihtiyacı içindeydiler. Benim için bütünüyle yepyeni bir yaşama duygusu, yepyeni bir hayat anlayışıyla karşı karşıya edin. Bu insanların kanında sıcak, İnsanca bir akıntı dolaşıyor ve Avrupa tarzı hayatı öylesine çirkin ve umutsuz kılan o acılı ruhsal boşluktan, korku, ihtiras ve soyutlanmışlıklardan yara almadan düşüncelere ve davranışlara yansıyordu. Araplarda farkında olmaksızın öteden beri arayıp durduğum şeyi, hayatın külli problemlerine yaklaşmaktaki duygusal aydınlığı, açıklığı ve sadeliği, deyim yerindeyse, duyarak yaşamanın üstün ferasetini, sağduyusunu bulmuştum. Müslüman halkın ruhunu kavramak, zamanla benim için çok önemli bir tutku haline dönüştü. Bu insanların dinleri değildi beni çeken. Çünkü o sıralar bu din hakkında çok az şey biliyordum. Beni çeken, onlarda gördüğüm duygu ve düşünce arasındaki organik bağdaşımdı. Böyle bir bağdaşımdan biz Avrupalılar bütünüyle yoksunduk. Düşünüyordum, Arap yaşama tarzının, derinden kavranması, biz batılların çektiği acı ve yoksunluklarla, içsel bütünleşme konusundaki o yıpratıcı yok edici yoksunluklarla, bunların nedenleri arasındaki bağlantının gün ışığına çıkarılıp, çözümlenmesini mümkün kılabilirdi belki de. Evet, düşünüyordum. Bu kavrayış belki de bütün toplumsal ve siyasal geriliklerine rağmen, Arapların bugün sahip göründükleri ve biz batılların da şüphesiz, Bir zamanlar sahip olduğumuz o ağır başlı, ciddi özgür yaşama yordamından bizi uzaklaştıran şeyi bulup çıkarmamızı sağlayabilirdi. Bir zamanlar bizim de sahip olduğumuz özgür yaşama yordamı diyorum. Evet, çünkü geçmişimize yücelten o büyük sanat etkinliklerini başka türlü nasıl ortaya koyabilirdik? Ortaçağın gotik katedrallerini, Rönesansın bereketli coşku saçan sevincini, Rembrandt'ın Işık gölge sanatını, Bach'ın figürlerini ve Mozart'ın huzur dolu berrak düşlerini, köylü sanatımızın bütün o kurumlu, mağrur çehresini, Beethoven'ın dumanlar arasında güçlükle fark edilen doruklara, insanın işte ben ve kaderim aynı şeyiz şimdi dediği o yüksek doruklara çağıran üstün yürleyişini başka türlü nasıl yaratabilirdik? Bütün bu üstün tezahürlerin doğuş şartlarına, içsel boyutlarına kayıtsız kaldığımız için, ruhsal dinamiklerimizi doğru yolda kullanamıyoruz artık ve içimizden bir daha asla bir Beethoven ya da bir Rembrandt çıkmıyor. Tersine, şimdi artık biliyoruz ki sanatta, sosyolojide ve politikada el yordamıyla umutsuzca peşine düştüğümüz bütün o yeni ifade biçimleri, bütün o karşıt sloganlar ve Kılı kırk yararcasına inceden inceye düşünülmüş ilkeler arasındaki o amansız kavga, üstün makinelerimiz, gök tırmalayanlarımız, ne yazık ki parçalanan ruhsal bütünlüğümüzü sağlamak yolunda hiçbir işe yaramıyorlar. Ama Avrupa geçmişinin bu yetik onuru, bu müzelere kaldırılmış görkemi ebediyen mi kaybedildi gerçekten? Kendimizde benimsediğimiz yaşama tarzında neyin aksadığını, nerede yanıldığımızı arayıp bularak bu görkemli geçmişten bir şeyler kurtaramaz mıyız yine de? Başlangıçta Arapların politik amaçlarına, Arap hayatının dış görünüşüne ve bu halkta fark ettiğim duygusal güvene karşı duyduğum sempati, giderek farkında olmadan kişisel bir arayış duyarlığına dönüştü. İçimde Arap hayatının taşıdığı bu duygusal denge ve güvenin temelinde yatan ve bu hayatı Avrupa hayat tarzından, belirgin bir biçimde ayıran ögeyi anlamak yolunda, gittikçe artan bir istek uyanmıştı. Ve bu istek, derinlerde, gizemli bir biçimde kendi içsel problemlerimle ilgili görünüyordu bana. Arap mizacını, Arap düşünce tarzını ve bu insanı ruhsal planda Avrupalı insandan o kadar ayrı kılan düşünsel, duygusal değerleri daha yakından görmemi sağlayacak fırsatlar aramaya başladım. Arap tarihi, Arap kültürü ve dini üzerinde yoğun bir okuma çabasına giriştim. Arap'ın gönlünü ve kafasını dolduran, onu harekete geçiren, ona yön veren unsurları keşfetmek yönünde dinmez bir istek uyanmıştı içimde. Bu arayış öyle hissediyordum ki beni harekete geçirecek, gönlümü ve kafamı dolduracak ve bana tutacağım nihai yolu gösterecek gizli, içsel kuvvetleri keşfetmek imkanını da vaat ediyordu aynı zamanda.